Değerli müminler Bakara Suresi'nin 67. ayet-i kerimesindeyiz. O iz qale Musa li kavmihi İnne Allah ya'murukum en tadhbahu baqara. Kalû etettahizunâ huzva. Sözlerini dinleyin. "Sözlerini dinleyin. "Sözlerini dinleyin. "Sözlerini dinleyin. kavmine Allah sizin bir inek boğazlamanızı emrediyor dediğinde "Sözlerini dediler ki dinleyin. "Sözlerini bizimle dalga mı geçiyorsun ya Musa <gülüyor> kâle dedi ki eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn Cahiller sınıfından olmaktan Allah'a sığınırım kâlu duûlenâ rabbeke yübeyyillenâ mâhi dediler ki ey Musa Rabbine dua et, bize bu ineğin mahiyetini bildirsin. Kâle, dedi ki Musa, İnnehu yuqul" muhakkak ki Allah şöyle diyor, İnnehâ beqaratun la fâridun ve lâ bikrun. اَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكُ O öyle bir inektir ki ne kartımıştır, yaşlıdır ne de çok görpedir, bekardır. O bu ikisi arasındadır. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Allah'ın size emrettiğini yerine getirin. Burada dikkat etmemiz gereken bir mesele. Allahu Teala başta bir inek boğazlayın diyor. İnek boğazlamayı istemeyen Musa'nın kavmi adeta işi sarı sardırıyor. Bu inek nasıl cinsi ne yaşı ne rengi ne soru soruyor halbuki Allah başta bir inek boğazlayın dedi Gitsiler bir inek boğazlasalar sorun bitecek ama soruyorlar çamura yatıyorlar nasıl bir inek allah Teala size inek boğazlayın dedi bir inek boğazlayın yok nasıl bir inek acaba rengi ne Yaşını Efendim şöyle mi böyle mi Birçok soru soruyorlar Soru sordukça da batıyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çok soru sormayın Sizden önceki Ümmetler Çok soru sordukları içinde helak olmuşlardır Çünkü Çünkü Soru sorulmadan önce Fars kılmayan bir şey Soru sorulduğunda farz kılınabilir Ve Fars kılınan o şeyi yapmaktan Aciz kalırsınız da Allah'ın emrine Muhalefet edersiniz Bu şekilde Allah da sizi helak eder Diyor Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden O yüzden bir emir açık ve net ise, o emri yerine getirmek lazım. Sorularla, yok şöyle miydi, böyle miydi, işi bayrağı sardırmak, çamura yatmak gibi bir takım e, yaklaşımlarla konuyu irdelemek işi daha da zor hale getirir. Ne kadar irdelersen, o kadar işin ayrıntısı ortaya çıkar ki bu ayrıntılar yerine getiremediğin zaman muhalefet etmiş olursun. Evet. Mesela buna bir örnek verelim. Beni Kurayza kabilesi Yahudi kabilesi bir Müslüman kadın bir yahudinin dükkanına girdiğinde alışveriş için onun çarşafını o anlamadan orada bir şeye çiviye bir şeye bağladılar o ayakta dururken kadıncağız hareket edince çarşafı düştü üstü açıldı ve bağırmaya başladı. Ey Müslümanlar, ey Müslümanlar, beni kurtarın. Çünkü orada duranların hepsi Yahudiydi. Ve Müslüman kadının üstü açılınca gülmeye başladılar. Hile yaptıklarını, oyun yaptıklarını belli ettiler. Kadıncağız, ey Müslümanlar neredesiniz? ey Müslümanlar neredesiniz burada benim örtüme tecavüz var diye bağırdı tabi oradaki Müslümanlar yetiştiler kadını kurtarmak için ve Peygamberimiz olayı duydu çok sinirlendi çok sinirlendi ve savaştan dönmüş olan yeni dönmekte olan orduya evlerinize girmeyin. Kılıçlarınızı kınına sokmayın. Kalkanlarınızı bırakmayın, çıkarmayın. Yolda ikindi namazını dahi kılmayın. Beni Kurayza'nın cezasını verin. Diye şiddetli bir emir verdi. Ama çok kızmıştı bu olaya. Nasıl olur da bir İslam beldesinde bir kadının örtüsüne tecavüz edilir? Bir kadının örtüsü açılır? Nasıl olur? Çok kızdı Peygamberimiz. Ordu Peygamberimizin dediğini yaptı, soru sormadı. İkindi namazını yolda kılmayın diye bir emir buyurdu. Olay acildir. Olay fecibidir, fecaattir. Olay, örtünüz Yahudiler tarafından açılırken sizin namaz kılmanız caiz değildir meselesidir. Namusunuzu iffetinizi, örtünüzü koyamadıkça namazınızda ikame edemezsiniz işaretidir. Bu işler namazda niyazda olmaz. Önce örtüne, namusuna, ırzına kendisine tecavüz edilen bir bayanın bir mümîne kişinin haklarına, hukukuna uymadıkça, onun hakkını, hukukunu zalimden almadıkça, onun hakkını, hukukunu yerine getirmedikçe namaz kılmak sizi kurtarmaz manasında bir işaret. La tusalli enel asra illa fi bani kurayza. Asr'ı ikindiği Beni Kurayza'dan bu kadının hakkını almadıkça Kılmayın diye bir emir verdi. Müslümanlar yola çıktılar. Hiç kimse evine uğramadı. Savaştan dönüyorlardı Medine'ye. Evime gideyim, hanıma bir selam vereyim. Çoluğa çocuğa bir sarılayım ya. Nereden çıktı? Savaştan döndük. Yeni bir savaşa mı gidiyoruz? Demedi sahabe. Derhal emri yerine getirdi. Dedikodu yapmadı. Mırın kırın yapmadı münafıklık yapmadı derhal gittiler yolda ikinde oldu ne yapalım Allah'ın Resulü böyle bir emir verdi ordunun yarısı dedi ki bir aciliyetten dolayı peygamberimiz bunu söyledi yoksa namazı terk edin demedi biz namazı kılacağız öbüler dediler ki hayır peygamber dedi ki namazı kılmayın yolda Yolda mola vermeyin. Hızlıca gidin. Bu işin halle bu işi halledin." dedi. Yarısı kıldı, yarısı kılmadı. Yarısı yola devam etti. El mühim gittiler. Beni Kurayza'yı kuşattılar ve beni Kurayza'yı cezasını verdiler. Oradan onları çıkardılar. Daha sonra olay peygamberimize aktsettirilince peygamberimiz Sukut etti. ikrar etti. Hiçbir şey demedi. Kılanlara niye kıldınız da bana muhalefet ettiniz? Kılmayanlara da yani tamam siz de doğru yaptınız. Herkisine de doğru yaptınız manasında bir işaret ve sukut ederek bir söylemde bulunarak hep, her ikiniz de doğru yaptınız diyerek onları tasdik etti. Ama bu emri verdiği zaman Müslümanlar diyebilirlerdi ki Ey Allah'ın Resulü hem namazı emrediyorsun hem de şimdi böyle bir olaydan dolayı işte basit bir olaydır. Namazı, İkin namazını kılmayın yolda diyorsun. Nasıl olur? Diye itiraz eden olmadı. Çünkü onlar mümindi. Çünkü buzul söyleyen Allah'ın Resulü'ydü. Allah'ın Resulü ona itiraz edilmez. Çok soru sorulmaz. Kılalım mı ya Resulallah? Kılmayalım mı ya Resulallah? diye hiçbir soru soran olmadı. Herkes yola çıktı. Emre emri itaat etti. İşte budur itaat. Ama baktığınız zaman mesela Yahudiler Allah diyor bir inek boğazlayın. Onlar inek bekar mı? Hamile mi? Yaşlı mı? Genç mi? Rengi nasıl olacak? Şu, ya bir sürü. allah Teala inek boğazlayın diyor. Boğazla bir inek yok soracak. Çamura yatacak illaki. Böyle bir şey. Tabi bu ayetler devam ediyor fakat inşallah gelecek sabah devam ederiz. Çünkü vakit daraldı. Ve ahru davana elhamdülillahi <gülüyor> Rabbi alamin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.